Merhaba, okul öncesinden liseye kadar eğitim sisteminin her basamağı için doğa eğitim programları geliştiren ve 81 ildeki temsilcileri ve gönüllüleri aracılığıyla bunları uygulamaya koyan Tema Vakfı, Yaşamı Keşfediyorum projesiyle ulusal bir yardım kampanyası başlattı. Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, tüm Türkiye'yi geleceğin doğa hakları savunucularının yetişmesi için Yaşamı Keşfediyorum'u desteklemeye davet ediyoruz. Yaşamı Keşfediyorum doğadan öğrenmeye dayalı bir eğitim projesi. Destek olmak isteyen herkesi 34-64'de tema yazıp SMS göndererek 8 lira katkıda bulunmaya ya da tema vakfına bağış yapmaya çağırıyoruz diye konuştu Deniz Ataç. Tema vakfının Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde milli eğitim müfredatına uygun olarak ilkokul öğrencileri için hazırladığı eğitim programlarının bir parçası olan Yaşamı Keşfediyorum projesine destek kampanyası. 2015-2016 eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edecek, öğretmenlere destekleyici materyaller gönderilecek, eğitimlerin çoğu doğada ve açık alanda bulunmayı teşvik eden etkinliklerden oluşuyor. 32 adet etkinlikten oluşan eğitim programı toprak, hava, su ve biyolojik çeşitli konularını içeriyor. Tema Vakfı, eğitim programlarının doğa haklarının korunduğu bir geleceği kazanmak anlamını taşıdığını belirten Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, doğayı deneyimleyen çocuklar. Doğal sistem ve süreçleri anlayarak büyürler. Ancak eğitimlerinin en az bunun kadar önemli bir faydası daha var. Uzmanlar, doğa eğitimlerinin çocukların gelecekte çözüm odaklı, yaratıcı, yenilikçi ve doğa ile özdeşlik kurabilen bireyler olmalarına da katkıda bulunduğunun altını çiziyor, diye konuştu Deniz Ataş. Çocukların giderek ha hareketsiz ve doğadan kopuk bir yaşam biçimini benimsemesi Şişmanlık, obezite gibi fizyolojik ve algı duyu dünyalarının zayıflaması, dikkat bozukluğu, depresyon gibi ruhsal sorunlar yaşama olasılıklarını da arttırıyor. Bunun sonucunda doğayı tanımayan, kendisini onun bir parçası olarak görmeyen, doğaya kayıtsız bir nesil yetişebiliyor. Çocuğun ruhsal ve fiziksel gelişimi için doğa ve açık alan aktivitelerinin çok büyük bir önemi var diye söylendi temanın bu açıklamasında. Şehir içinde ulaşım amaçlı bisiklet kullanımını arttırmayı hedefleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik resmi gazetede yayınlandığı yürürlüğe girdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın şehir içi yollarda bisiklet yolları, bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerleri tasarımına ve yapımına dair yönetmelik şehir içi yollardaki bisiklet yolları, bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerlerinin tasarım ve yapım kurallarını, bisiklet yollarının şehir içi yollara entegrasyonunu Bisiklet istasyon ve bisiklet park yerlerinin işletilmesini kapsıyor. Ayrıca yönetmeliğe göre bisiklet yollarında 25 km saat hız sınırı uygulanacak. Şu an kullanılan ve yönetmeliğe uymayan bisiklet yolları ise 5 yıl içerisinde uygun hale getirilecek. Dünyanın dört bir yanında daha iyi bir gelecek yaratmak için çaba gösterenlerin ilham verici hikayeleri 19-22 Kasım tarihlerinde izleyicilerle buluşacak. Paylaşımcı, açık, adil, anlayışlı, çeşitliliği kucaklayan, gezegen ve üzerindeki yaşama değer veren bir toplum hayaliyle doğduğu sürdürülebilir Yaşam Film Festivali. 19 Kasım'da İstanbul'da başlayacak, diğer tüm illerde ise 20-22 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. 2015'te 8. yılını dolduruyor sürdürülebilir Yaşam Film Festivali. Ve bu festivalde yer alan ve her sene yüzlerce film arasından seçilen bütüncül bakış ve yaratıcı çözümler içeren belgeseller, izleyicilere sorunun aciz bir parçası olmaktan öteye geçip çözümün bir parçası olabileceklerini hatırlatıyor. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali, bu yılda Sürdürülebilir Yaşam kolektifinin Siz de Yapabilirsiniz çağrısına kulak veren yerel ekiplerinin işbirliğiyle. 20 il ve ilçede 23 salonda eş zamanlı olarak gerçekleşecek festivalin gerçekleşeceği il ve ilçeler Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, İzmir, Bayındır, Bodrum, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Eskişehir, Fethiye, Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Trabzon ve Urla, İzmir. Bütüncül bakan çözüm öneren ve kalbe hitap eden filmler sürdürülebilir yaşam film festivalinde her sene olduğu gibi izleyicisini harekete geçmeye davet ediyor. Ve bir sürü filmle dolu çok güzel bir program var seçkisinde 30 filmle birlikte su, ulaşım, iklim, enerji, moda, tarım gibi konularda karşılaştığımız sorunlar birer birer ele alınıyor. Bunların semptomları gösterilerek kökenindeki gerçek sorunlar ...anlatılmaya çalışılıyor ve tüm bu sorunların birbirleriyle olan ilişkilerini anlamamız bu şekilde kolaylaşıyor. Belgesellerin ardından sahne alan konuşmacılar, müzik ve performans grupları festival programını zenginleştiriyor. Sürdürülebilir bir yaşamın ancak çeşitlilikle mümkün olacağı bilinciyle toplumun her kesiminden... ...katılımcıları bir araya getirmeyi hedefleyen festival, çiftçileri, iş sahiplerini, şirket çalışanlarını, öğrencileri ve öğretmenlerini... Çocuğunun gelecekte yaşayacağı dünyadan endişeli bütün ebeveynlerini akademisyenleri ve aktivistleri bu belgeselleri birlikte izlemeye davet ediyor. Mutlaka kaçırılmaması gereken bir etkinlik. 19 Kasım'da İstanbul'da başlıyor. 20-22 Kasım'da ise 20 ilde gerçekleşecek. Sakın kaçırılmaması gereken bir program. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın.